İstanbul doğumlu bir yazarımız, orta öğrenimini İstanbul Alman Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve yine devamında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne bağlı İşletme İktisadı Enstitüsü'nden mezun oldu. Uzun yıllar ilaç sektöründe yönetici olarak çalıştı. Babası Behçet Necatigil'in çeviri şiirlerini Yalnızlık Bir Yağmura Benzer ve aile mektuplarını "Serin Mavi yazdı. Selma Esemen ile birlikte yayın hazırladı. Behçet Necati ile ilişkin anılarının yer aldığı Çok Şey Yarım Hala adlı kitabı 2001 yılında yayınlandı. Denizler Dört Duvar hikaye kitabı can yayınları 2003 yılında yayınlandı. Ve 2004 Yunus Nadi öykü ödünle değer bulundu. Yorgun Anlar Zamanı can yayınlarında yine yayınlanan bir hikaye demeti 2005 Said Faik hikaye armağını kazandı. Kara kalem Resimler adlı öykü kitabı ise Dünya Kitap Dergisi'nin 2008 yılı telif kitabı ödülüne değer görüldü. Erdal Öz Unutulmaz Bir Adlı adlı biyografi çalışmasıyla İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ajansınca desteklenen İstanbul'un projesi kapsamındaki Beşiktaş Yollar ya da Anlar Boyunca adlı kitabı da 2009 yılında yayınlanan kitaplarından biri. Ayrıca bir de çocuk kitabı var Kedimin Adı Çamur. Ve Almanca'dan çevirileri var. Bunlardan da söz edeceğiz. Şimdi hemen şöyle başlamak istiyorum. Yorgun Anılar Zamanı adlı e, kitabından, Ayşe Sarısay'ın öykü kitabından, Maçka Palas adlı öyküden bir bölümü devlet tiyatro sanatçımız Nur Subaşı'nın sesinden dinleyeceğiz. Önce öyküyü dinleyelim, sonra söyleşimize devam edelim. Maçka bir roman kadar uzun bu tümce. Sonra işte yaşlandım. Gülten Akın. O cenazede olmalıydım. Çocukluğumun sevinçlerini ödemek için orada bulunmalı. Eski bir tanıdağa karşı son görevimi yerine getirmeliydim. Maçkapalasa yıllar boyunca nasıl koşarcasına gittiysem cenazeye de öyle gitmeliydim. Cenazede olmamamın bir nedeni vardı elbette. Farklı bir yol seçtim bu kez. Acı çekerek ödemeyi yeğledim. Meserret teyzenlere gidiyoruz. Hadi gülümse diyor annem. Sabahsa bunları dediğinde o akşam gidilecekse meserret teyzelere bir gün aydınlanıyor. Ertesi gün gidilecekse iki gün. Kavrulmuş şehriye kokusu kaplıyor dört bir yanı. Meserret teyzelere gitmek, zamanın kurtarılması, günün aydınlanması demek. İçim kıpır kıpır oluyor. Beşiktaş'tan maçkaya uzanan dik yokuşu yavaş yavaş çıkışımızı, bodrum kata inişimizi, kapıyı çalışımızı hayal ediyorum. Gitme zamanı gelene dek. Tıpkı beklediğim gibi yaşanıyor Her şey. Maç kapalasın karşısındaki kıyık pastahanesinden alınmış bir kutu pasta ya da çikolata. Anne çikolatalı pasta alalım ne olur? Israrlarım sonucu elime tutuşturulmuş. Heyecanım artıyor giderek. Annem kızıyor. Kızım dikkat etsene yürürken darmadağın oldu pasta. Maç kapalasa girmeden önce bir an durup başımı kaldırıyorum. Nasıl da yüksek bir bina. Merdivenlerden indikçe her şey farklılaşmaya başlıyor sanki. Hafifçe ürperiyorum. Büyülü bir ortam bekliyor beni bodrum katta. Hangi kapının önünde duracağımızı karıştırıyorum her seferinde. Kapıların hepsi birbirine benziyor. Oysa bizim evimiz yapısıyla, kapısıyla, ötekilerinden ayrılır daha ilk bakışta. İlk sevgilime anlatmıştım. Maç kapalasın içine girdiğim ilk apartuman olduğunu. Birlikte çocukluk evimin sokağından geçiyorduk. Her şey bıraktığım gibiydi hala. Hiç değişmemişti. O da sanırım aynı gün bir mezara bırakılan kırmızı karanfillerin öyküsünü anlatmıştı bana. Her gün mü bırakılıyordu karanfiller? Her hafta mı? Her ay ya da her yıl? Ayrıntıları anımsayamıyorum. Önemi de yoktu belki. Yaşam boyu yinelenen bir eylem olduğunu anlamıştım yalnızca. Bir mezara bıkıp usanmadan, kimselere görünmeden usulca bırakılan karanfillerin kokusu sarmıştı çevremi. Birlikte bir sevda masalı yazmıştık bu öykünün üzerine. Yıllar sonra onu terk etmeye karar verdiğimi söylemeye giderken karanfil kokusu vardı havada. için belki klasik bir soru ama... ...herhalde öyküyle başladın edebiyatta değil mi? Öyle zannediyorum. Evet. E, daha önce dergilerde falan yayınlattın mı? Yoksa bir kitap haline mi geldi? Beklettiğinden mi? Doğrudan bir kitap oluştu. Aslında bu konuda pek... ...deneyimli de değildim. Benim bazı rastlantılar sonucu... ...çok geç bir başlangıç. Ee, aslında... ...yola çıkış ilk... ...az önce sözü edilen çok şey yarım hala babama ilişkin bir kitap. Ee, onu yazmak istedim yalnızca Hı -hı. ve orada bırakacaktım. Hı -hı. Ama o kitabın yazılma sürecinde çok geçmişe dönüşler... ...biraz hayatı kendimi sorgulamalar Hı -hı. öyküye yönlendirdi. İşte baktım bir dosya oluşmuş. Harika. Doğrudan bir yayın evine gönderdim. Böyle başladı... <gülüyor> Şimdi bir konuşmanın arasındaki bir cümleden yola çıkarak e, soracağım. Hakikaten hikayelerinde yani beni de derinden etkileyen yanlardan biri, e, geçmişte şimdi iç içe, adeta bir sis, sislerin, sisin içerisinde süzülüp gelen bir şey var, bir e, izlek var, bir aksiyon belki denilebilir arka planda. Ee, bu konuda neler düşünürüz, Neler söylersin? Yani teşekkürler öyle bir şey yapabildiysem e, Ne güzel diyorum Sanırım bu biraz yaşla ve yaşamakla ilgili hmm. e, Geç başlamanın dezavantajları olduğu gibi Belki uzun yılların Uzun yılların tanıklıklarının Bazı şeyleri bazı kavramları Biraz hmm. daha yerine oturtmanın Sağladığı bir bakış açısı olabilir e, Çünkü bugüne geçmişten geliyoruz bugünü geçmişten bağımsız hiçbir zaman göremiyoruz hı hı. Hani belki daha gençken insan bu bağlantıları çok fazla Tabii. kavramıyor ya da üstünde durmuyor kavrasa bile ee, Yani bugün durduğum yeri nerede durursam durayım tümüyle belirleyen geçmişim O yüzden bu bakış açısı sanırım hikayelere de yansıyor yani e, hocanın bir e, şiirinde bir dize anımsıyorum da tam ...bütününü söyleyemeyeceğim belki... ...bekler bazı zamanları. Çünkü mi? asıl şiirler... ...bekler bazı <gülüyor> yaşları. <gülüyor> bekler evet. bazı yaşları. Yani buna evet. da çok uygun aslında evet. bu düşünce. Evet. Çok hoş. Ee, şimdi... ...ilk hikaye, yazın ilk hikayeyi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hı hı. Ee, aslında yazdığım ilk hikaye... ...lise yıllarımda. <gülüyor> Okulun açtığı bir yarışma. Hı hı. Ama orada ne yazdığımı hiç hatırlamıyorum. Yalnızca... ...orada... Bir şey vermişlerdi bana yani bir dereceye girmiştim ve bir kitap hediye etmişlerdi hı hı. tek hatırladığım o. Oraya ondan sonra sanırım 30 yıl kadar girdi. Ee, i̇lk hikaye evet Denizler Dört Duvar adlı kitaptaki hikayelerden biri olmalı ee, sanırım. Yarım kalmış bir emar öyküsü yani yazdığım ilk hikaye o. Denizler Dört Duvar kitabı da sevgili dinleyiciler demin de söylemiştik. 2004 Yunus Nadi öykü ödülünü kazanan bir kitap oldu, bir dosya oldu ve kitaplaştı elbette ki. Sonra e, kara kalem Resimler, Yorgun Anılar Zamanı tekrar hatırlatalım bunları. Demin dinlediğiniz öykü de o, o, onların içerisinde, Yorgun Anılar zamanı içerisinde hakikaten çok etkileyici bir öykü e, sanırım benim görüşüme katılırsınız. Peki Ayşe e, şimdi şey de soralım, bir sert bir dönüş yapalım. E, gene, gene olarak e, Türkiye'de e, edebiyat demeyeyim de öykü evreni üzerine neler düşünüyorsun? Yani geçmişle karşılaştırırsak Hı -hı. nedir bu durum? Ben çok zengin olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Hı -hı. E, yani çok eski dönemleri belki iyi bilmiyorum onları... Ancak okul kitaplarıyla biraz onun dışına çıkarak izlemişimdir muhtemelen ama... ...örneğin Sabahattin Ali'den hı hı. itibaren alırsak, hı hı. Said Faik ve onun ardından gelenler... ...şu anda 50 kuşağı diye adlandırdığımız öykücüler... ...çok zengin olduğumuzu düşünüyorum gerçekten. Bugün baktığımda bugünün öykücüleri ya da öykücülüğü içinde belki çok ıı, belirgin bir çıkış... Bir devrim niteliğinde bir hareket yok Hı -hı. o yıllarda olduğu gibi ama farklı damarlardan yine besleniyor. Ee, belki günümüz koşullarıyla da ilgili bu yani öykü hiçbir zaman belki çok tercih edilen okur açısından bir tür olmadı ama günümüzün bu hızlı yaşam biçimi onu biraz daha ikinci plana itiyor. Ben yine de ama umutsuz bakmıyorum kesinlikle. Bence de. Hem yaşıtlarım arasında hı hı. hem gençler arasında çok çok iyi geleceğe kalacağına inandığım isimler görüyorum. Hı hı. Şimdi bir de bakıyorum öykülerinin hemen hemen yani hemen hemen de, pek çoğunun başına bir dörtlükler. Hı hı. Yani çok bir, ayrı bir hava katıyor tabii daha öyküye hı hı. başlamadan bir sanki arka planı hissettirmeye hı hı. çalışır gibi. Ee, e, ...İlmi Yavuz'dan... ...Berçet Necati Gilden... ...başka şairlerimizden de... Ee, ...bu bir seçme mi... benim hoşuma giden bir yan bu... Hı hı. Henüz öyküye başlamadan o... ya ...bir tad veriyor yani... Hı hı. Bir, hı, ...ne diyorsun? Yani o tabii şiirle çok iç içe olmaktan da... ...biraz kaynaklanıyor... ...şiir okumayı gerçekten çok seviyorum... ...onu hı hı. hiçbir zaman bırakmıyorum... Ee, Şöyle düşünüyorum bazen ben bir öykü yazmak için işte onu önce zihnimde geliştirmek için günlerce kafa yoruyorum belki. Ardından yazma süreci bir o kadar alıyor. Sonra bir şiir kitabını karıştırırken birdenbire hı hı. iki dizede benim o anlatmak istediğim sayfalarca çabaladığım duyguyu, durumu. Hı hı. iki dizede <gülüyor> anlatılmış şekli çıkıyor karşıma ve bunu, bu beni çarpıyor. Yani şiir o anlamda çok kutsal geliyor bana. Ee, bazen de tersi oluyor kafamda dönüp dolaşan ama bir türlü netleştiremediğim Hı -hı. bir konu Bir şiiri okuduğumda bir anda açılıveriyor Hı -hı. Hikayeyi o şiir yazdırıyor bana Bu yüzden de ona yer vermeye çalışıyorum Böylece çok sevdiğim şiire, şairlere de bir selam gönderiyorum kendimce Hı -hı. Hı -hı. Hani, Ola ki bir okur, o Değil şiiri beğenir, onu izler bu, bu, bu. falan doğru, doğru, doğru. Ee, Çünkü bu, bu, bunu ben seviyorum. Hı -hı. Belki seven birileri daha çıkar Anladım. gibi bir umut Anladım. diyelim. Anladım. Peki şimdi bunu e, dinleyicilerimiz ya, ya da okuyucularımız diyelim hakikaten merak ederler. Ben de bu yaşıma kadar pek çok açık oturumlu falan bundan söz eden daha gençliğimde bile Hı -hı. söz eden yazarlar oldu mu şimdi soracağım soruya? Benim hoşuma giderdi doğrusu. Sanki yani mutfağını, laboratuvarını okuyucuya açmış bizlerle Hı -hı. paylaşmış gibi hoş bir şeydi. Yani seni bir öykü yazmaya yönlendiren şey nedir izlek? Yani bir olay mıdır? Geçmiş, geçmişteki bir damla mıdır? Ne bileyim hı hı. ben. Yani çıkış noktası hepsinin aynı olamaz kuşkusuz hı hı. da. Hı hı. Yani genellikle böyle bir okuyucularımız bunu merak eder doğrusu. Evet galiba bu, beni yönlendiren çağrışımlar. Yani bir, herhangi bir çağrışımla... ...daha önce yaşadığım, izlediğim, gördüğüm bir şeye geri dönüyorum. Çok kısacık bir an bu. Hı hı. E, o an bir şekilde bende çok e, yoğun bir duygu yaratabiliyorsa... ...beni ele geçiriyorsa hı hı. diyeyim... Hı hı hı. ...onun peşine düşüp belki onun çevresinde bir öykü oluşturmaya çalışıyorum. Çok özetle bu. Hı hı. Ama mutlaka e, benden ya da gördüklerimden, yaşadıklarımdan da az çok bir iz taşıyor ki... Sanırım böyle olmasa hiçbirimizi yazamayız. E, tabii ki, tabii bir dönüşüm ki. mutlaka yaşanıyor Hı -hı. ama e, ucu bir yerlere dokunuyor gerçek bir şeylere. O anlamda da sanırım beni en çok e, çocukluğumdan Hı -hı. kalan bazı resimler e, heyecanlandırıyor etkiliyor. Hı -hı. Yani şu, şu an gördüğüm bir şey beni o geçmişe götürebiliyor, Hı -hı. onun etrafında da bir öykü oluşuyor. Evet. Ne, diye yine hocanın bir dizesidir değil mi? Gelmiyorsa bazı şeyler çocuklukta. <gülüyor> evet, geçerek. Yani evet. Kolay, kolay gibi geliyor dize ama... ...arkasında belki <gülüyor> beş bin sayfa var. <gülüyor> Öyle, evet. kaç hayat. Peki <gülüyor> ara, yani şimdi bir öykü... ...gene dinleyicilerimiz, okuyucularımız... ...merak edecektir. Şimdi önce kafanda mı... ...biter oturup yazarsın... ...yoksa o dediğin hani... ...seni yönlendiren, çeken... ...bir şeyle oturup da... ...daklonun, kağıdın, kalemin başına... <gülüyor> ...o mu yürüyüp gider... Bende ilki oluyor Hı -hı. genellikle ee, yani bir duygu beni ele geçiriyor bir sürü onunla yaşıyorum. O zihnimde gerçekten şekilleniyor başıyla sonuyla Hı -hı. yani ana hatlarıyla şekilleniyor. O olmadan pek ben yazmaya oturmuyorum. Hı -hı. Ee, öyle olunca da genelde oturup yazmaya başladığımda genelde bitirip kalkıyorum. Ama o bitirmek nedir tabii çok kaba bir taslaktır o. Hı -hı. O belki iki saatte yazılıyor ama ardından aylarca üzerinde tekrar tekrar çalışılıyor işte bir dil yakalamak, anlatım biçen vesaire. Ee, yoksa çok küçük bir ipucuyla oturup yazmaya çalışmıyorum ben. Önce Anladım. içimde yazmam gerekiyor. Hı hı. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet. evet, evet. Ee, şey de aklıma geldi birden konuşmanın içerisinde, e, çağrışımı uyandırdı. Bokert'in şiiri, Gece Fener ve Yıldızlar. Evet. Bende ilk baskısı var onun. Evet. İlk baskısı var ve e, Kamuran Şipal sevgili dinleyiciler e, Almanya'dan e, nasıl bulmuşlarsa e, bokerten Tensiz'ü kurulmuş hı hı. ve bütün dünyada yayınlanmış Boker kitaplarını hangi dilde olursa olsun toplayıp oraya e, sergilemeye çalışıyorlarmış ya da okuyucuyu hı hı. açıyorlarmış. O, oradan da Gece Fener ve Yıldızları Hissediler. Ben kitabı vermedim fotokopisini verdim ha. ayıp mı oldu acaba bilmiyorum <gülüyor> fakat kıyamadım evet. şimdi sen ben bilmiyordum zannediyordum ki şiirlerin tümü o. Hı -hı. Meğerse başka şiirler evet. de var. Sen bunları, onları çevirdin Hı -hı. ve kita, kitap bir bütüncül olarak çıktı. Evet. Yani evet. burada da hoş bir şey var tabii. Behçet Necati Gel, Ayşe Sarı Sayın bir evet. kitabı bütün. çok müthiş bir yazar. Çok, çok. Olağanüstü evet, bir yazar. Evet. O şiirler yani, de çok etkileyici. Beni de çok Hı -hı. heyecanlandırdı. Ocağın yayınlarında Hı -hı. sevgili Celal Üster önermişti. İşte Hı -hı. ölümünden sonra bazı şiirleri bulunmuş hertin. Ben de yine bir cahil cesaretiyle <gülüyor> tabi yaparım neden olmasın diye atladım ama tabi şiir çevirisi çok tabii zor çok bir şey. Ama, çok, ee, çok uğraştım tabi sevgili Kamran Şipal'in her zaman gibi orada büyük desteği var bana. Onun olurunu aldım yayın götürmeden önce. Öyle bir hoşluk yaptı sağ olsun. Ee, tabi babamla aynı kitapta buluşmak duygusu çok heyecan vericiydi ama... Bir daha şiir çevirisimi asla diyorum. <gülüyor> çok zor gerçekten. Çok hoş, çok... Yani şair olmak gerekiyor çok herhalde. Çok hoş bir kitabın. <gülüyor> yani sen onu e, tamamlamasaydın ben bilmeyecektim doğrusu evet, açık söylüyorum. Evet. Ben zannediyordum bütünü öyle. <gülüyor> evet. Bütünü... Peki oca niye acaba? Çok Sesin sonra bulunmuş. Herhalde, Onlar çok sonra He, bulunmuş. Bak bu yani. da ilginç bunu evet, da bilmiyorum evet, anladım. Evet. Çok güzel ya. Bokert'te <gülüyor> bir selam olmuş oldu. Evet yani. büyük bir yazar. Çok genç gitmiş evet. ama ne kadar çok şey bırakmış ya, arkasında. Ya. Evet. Yani hakikaten bir dram saklı içerisinde. Yani. Evet. Ödemon Horvart vardı öyle, şey de öyle. Bokert evet. de öyle. 27 yaşında. Evet. Öldü, öldüğü günde kapıların dışında adlı sevgili dinleyicilerimiz bir oyunu vardır. E, Radyo oyundur ama sahnelenmiştir pek çok tiyatroda. Bizim devlet tiyatrosunda da e, sahnelendi. Hı -hı. İstanbul Devlet Tiyatrosu. O da Peçet Necati Gilti'ye öldü Savaşa sürülüyor, hapsediliyor Hı -hı. Bokert. Evet. Sonunda işte barış sağlanıyor ama artık vücut kalmamış yani hastalıktan bitap düşmüş bir halde. Öldüğünün ertesi günü 17 tiyatroda birden ya, oynanmış öyle evet. Böyle bir şey olabilir. Üthiş bir drama. Ve yani kapıların dışında hakikaten okuduğum en iyi savaş karşıtı Değil Metinler'den yani? biri. Ya. Yani başyapıt gerçekten. Hocada ne kadar tabii ki evet. ne kadar güzel çevirmiş. Evet. <gülüyor> Yoksa bu Bokert'te tanımıyorduk. Öyle öyle. Yani tanımıyorduk. <gülüyor> Ta lise yıllarında okudum C yayınlarından. Evet. Değil mi? Güzel de bir baskıdır. Yani Şu. onları hatırlıyorum. <gülüyor> Peki. Şimdi eee... Ayşeciğim, bizim bu programa konuk olan sevgili dostlarımızdan şöyle bir, yani biraz gülümsemen için söylüyorum. Ya mesela Sadık Gürbüz, avukat. Hı hı. Efendim de söylüyorum, aklıma gelmiyor şimdi ama yani... Bir, bir bir arkadaşımız elektrik mühendisi. Hı hı. Fakat kimse bu meslekleri bilmiyor. Evet. Yani sadece yazar olarak hı hı. tanınmış hı hı. ve müzisyen olarak tanınmış insanları söylüyor. Evet. Yani neredeyse. Mesela ressam arkadaşımız hı hı. Kamer, e, Batıoğlu e, o da kimya mühendisi. Hı hı. Yani şimdi bunlar ikisini yan yana getirince hakikaten çok hoşuma gidiyor doğrusu. Hı hı. Çünkü sanki birbirinden hiç alakası olmayan ayrı hı. meslek grubu. birbir engel değil kuşkusuz hı hı. bunları hı hı. Yani yazarlarımızın, ben tanımıyorum yazar. edebiyat fakültesi Türkoloji bölümünden mezunlar. Değil mi? Herhalde. Çok azdır. Yani. Evet. Hatta daha çok edebiyat tarihçiliğine evet. yönelirler, evet. eleştiriye Hı -hı. yönelirler gibi. Şimdi bilim eğitimiyle edebiyat e, çalışması arasında illaki bir şey vardır yani. Hı -hı. Bir destekleme, bir ayrı bir kimya vardır diyelim. Ne düşünüyorsun? Biraz gülümsemen için <gülüyor> söyledim yani. Şimdi tabii benim seçimim yani yazarlığa yönelmem çok Sonralar olduğu için hani ben iyi bir örnek değilim belki ama daha yirmili yaşlarında belli bir sanat dalına da uzmanlaşmaya başlamış olduğu halde başka bir eğitim alan. Hı -hı. Ve hayatını onun üzerinden kazanan da çok insan var. Yani burada iki ilişki var sanıyorum. Bir işin e, mali boyutu. Hı -hı. Çünkü Türkiye'de bir sanatçının yalnızca o alanda ürettikleriyle yaşamını sürdürmesi tamam, tamam, çok kolay değil. Tabii var bazı örnekler ama çok az kişi bunlar. O yüzden bir yerde bu sorumluluk ama ben e, olumlu bir tarafı olduğunu da düşünüyorum. Yani birbirini destekliyor pozitif bilimler, sanat. E, belki mesela mühendislik eğitimi aldım ben. E, biraz daha analitik düşünmek, Hı -hı. daha sistematik Hı -hı. bakmak gibi katkıları olmuş olabilir Hı -hı. ya da. Yaşadığım yani günlük yaşamımı geçirdiğim çevre çok farklı bir çevre edebiyat çevresinden. Oradaki ilişkiler farklı, insan yapıları bile farklı. Hı hı. Onlar da farklı anlamda beslemiş olabilir. Yani ben bunu kesinlikle engel olarak e, görmüyorum. Hayır, bence Hatta de değil. olumlu, tam tersine, olumlu bakıyorum. Tam hani şöyle de bir bakış olabiliyor ya. Ben bütün günümü o işte geçirmesem kim bilir neler üretirdim. Yok, pek, ben öyle düşünmüyorum yok. kendi adıma. Ben de bence de hiç ee, değil yani. Her şey birbirini besliyor hayatta. Tabii. Biraz öyle bakıyorum tabii, galiba. Tabii. Yani ne bileyim ben yani okurken de hep dikkat ettim. Tabii öyle somut bir şey bulmak mümkün Hı -hı. değil ama e, cümlelerin peş peşe gelişinde de bir matematik elbette vardır. Daha doğrusu Hı -hı. sözcüklerin yan yana gelişinde Hı -hı. de. E, bu açıdan da tabii edebiyatın kendi ma e, e, matematiği elbette ki tamam Hı -hı. da. Bu açıdan da demin söz ettiğin son cümle hakikaten doğrudur. Birbirini besleyen bir şey evet, bu yani. Evet. Bence bu da bir katkı. Yani hı hı. E, mesela atarak söylüyorum. Kimyadan hep sıfır alırdım ama <gülüyor> asetilene su katınca aset haldeyi olur diye aklıma bir şey kalmış. <gülüyor> e şimdi onun içerisine bir karbonhidroksit kattığımız zaman elbette ki madde bozulacaktır gibi. <gülüyor> evet, ha, biraz evet. Biraz da Böylece kimya bilgimizi <gülüyor> açığa <raçağı> vurmuş oluyor. <gülüyor> Ee, evet. Şimdi bir, e, pek çok yerde e, konferanslar verdiğini konuşmalar yaptığını biliyorum açık oturumlara katıldığını da biliyorum orada e, genç okuyucular ne sorar daha çok Böyle bir şey aklında var mı yani, <gülüyor> yani bir üniversite konuştuğun zaman öyle evet, ne bileyim Genç ben? okuyucular bana sorulan sorular iki alanda yoğunlaşıyor Hı -hı. bir babamla ilgili tabi çok soru <gülüyor> alıyorum ben doğal <gülüyor> olarak <gülüyor> e, bundan da hiçbir şikayetim ne yok demek... kesinlikle onur duyduğum Tabii bir ki. durum ee, ...onun dışında... ...daha çok hani... ...böyle biraz naif sorular oluyor... ...işte ben de yazar olmak istiyorum... Öğretmenim ne yapayım evet, gibi... Evet, evet. <gülüyor> ...sanırım en zor soru bu... Evet. ...cevaplanması en zor soru... ...dediğin gibi mutfağa soranlar... ...çok oluyor... ...hani nasıl yazıyorsunuz... ...önce yani. konuyu belirleyip işte karakterleri Ona göre mi seçiyorsunuz ya da işte mekanı nasıl oluşturuyorsunuz gibi detay sorular. Ama bu sorular. merak edilen bir şeydir. Hoş. Yani. Tabii, Hoştur. Yani. Tabii. Benim hoşuma gider doğrusu. E, ama yazar olmak istiyorum ne yapayım sorusu zor bir soru. Ben onlara sadece çok okuyun diyorum. Onun dışında da pek bir şey diyemiyorum. Mesela sen de çok tanık olmuşsundur. Bana da yani bir yazar olarak hemen şunu söylerler. Yani aklımda öyle bir konu var ki sana anlatayım yaz. Vallahi <gülüyor> diyorum herkesin konusu kendisi <gülüyor> yani Evet. kendini yazmalısın. Evet. Değil mi? Bir de hayatım... Anlatsam hayatım roman olur anlatayım yaz yani <gülüyor> anlatayım <her> var. Anlatayım <gülüyor> <gülüyor> evet. oturup da annesine mektup yazmaya üşenir. Evet, üşenir. Ee, Yüksel Pazarkaya da sağ olsun bu programın konuğu olmuştur. Hı -hı. Şimdi oradan aklıma geldi. Bir evet. iki kağıttan da bir çağrışım yaptı. Ee, Çanakkale Üniversitesi'nde e, derse gidiyor edebiyat derslerine. Ya diyor ödev veriyorum. Öğrenciler diyor bilgisayardan aynen çıktı alıyor. Üstündeki şeyi bile işte paş bilmem bir iki bilmem nereden çıktığını bile makasla kesmiyor diyor ya. Değil Ona mi? bile tenezzül etmiyor evet. diyor ya. Hazır. Kancalıyor veriyor diyor ödevi. Evet. Orada hazır. Şimdi böyle de bir dünya var. Öyle, Maalesef böyle de bir dünya var. Yani mesela sevgili eczacılarımızın radyosu olduğu için da örnek hı. gösteriyorum. Ben de 20 yıl burada danışmanlık yaptım. 20 hı hı. yıl az bir süre değil. Şimdi bana... ...herhalde ikinci mi, üçüncü mü ...Türkiye Eczacılık Kongresi'nde sordu oturum başkanı. Yani bunca yıl sen çekirdekten geldin. Önce büro şefiydim, sonra... ...basın sanat hı hı. tanışmanı oldun vesaire. Yani eczacı hakkında bir gözlemim vardır dedi... ...bir yazar olarak filan. Nedir? O zamanlar cep telefonu yoktu... ...bu soru geldiği zaman. Valla dedim, eczacılarımızın hepsinin... ...çok düzgün telefon defterleri vardır. Ama müthiş düzgün. Hı hı. Fakat... ...kalem taşımazlar. Ha, bu neyi ifade ediyor? İlişkiler belirlenmiş sınırlanmış yeni ilişkiye kapalı. <gülüyor> çok Vallahi hoş. çok iyi alkış aldım. Demek çok, ki bir doğru bir yanı varmış. Hoş. <gülüyor> çok yani hoş. Şimdi yani bu dünya deyince aklıma o geldi doğrusu. Ee, umarım daha e, verimli bir duruma gelir. Bu duruma gelir. Peki Ege'nin el yazıları okun mıdır? Onu çok bilmiyorum. Ya hani doktorların çok okunaksızlığı yani ha, ok öbür değil. tarafta duranlar ha. olarak. Valla onu, onu bilmiyorum vallahi. Ya. Ona bir bakmak lazım. Evet. evet. Pekala yani Ayşe şimdi dinleyicilerimizin adını sorayım yine de. Bu da şey bir soru belki sivri bir soru ama. E Şimdi bir, bu üç öykü kitabından seçsen yani bir antolojiye isteseler Hı -hı. desen Hı -hı. daha doğru olur. Üç taneden hangisini düşünürdün? Biri öykü istiyor ama işte şu üçünü ben veriyorum. Siz içinden bir tane, mecbur bir tane vereceksin çünkü. Reddetmedim. Evet. E yani buna bunun için cevap verebilirsin. Oh çok zor bir soru. Bu <gülüyor> tamam. çocukların arasında seçim yapmak gibi ama. Değil mi? Evet. Doğru. O anki ruh halime göre tabii, değişen tabii, örnekler değiş. oluyor. Doğru, doğru, yani doğru. o tek cevabı yok onun galiba. Doğru. Doğru. <gülüyor> doğru. Yeni çalışmalardan söz edelim. Şu anda masanın Hı -hı. üstünde neler var? Ben bir süredir emekliyim artık. Çalışmıyorum bir iş yerinde. Onun için zamanımı biraz daha iyi kullanıyorum galiba. Ee, çeviriye çok merak sardım bu ara. Almancadan çeviriler yapıyorum. Geçen, yani bu yılın başında bir romanım çıktı, roman çevirim çıktı. Şimdi ikinci bir şey var elimde. Onu da bu yıl sonuna teslim edeceğim. Bu çağdaş... ...Alman yazarlarından... ...İkinci Dünya Savaşı sonrasının önemli yazarlarından biri... ...Ziegfried Lenz... Hı hı, ...onun hı. Almanca dersi diye oldukça... ...ağır, kapsamlı bir romanı... ...şu an onunla... E, ...ilgili çalışıyorum sadece... Hı hı, hı. ...yıl sonu teslim etmem gerektiği için ama... ...uçuşan bir şeyler var... ...sanırım... ...bu şu an için son çeviri olacak... ...ondan sonra yine kendi öykülerime döneceğim ben, bir süreliğine. ...doğrusu o tabii ki... <gülüyor> ...doğrusu Çeviri de dil anlamında o da besleyen bir şey olarak görüyor musun? Onu Öyle da, görüyorum. Yoksa yapmam zaten. Yani evet, o da kesinlikle. ayrı bir matematik. Evet. Yani. Ve çok zenginleştiriyor insanı. Ee, Kelime dağarcığını çok büyütüyor, genişletiyor. Seçeneklerin üzerinde çok detaylı durmayı gerektiriyor. Yani buraya Hı -hı. eş anlamlı ya. işte dört sözcük hangisi daha çok Hı -hı. yaraşır gibi çok e, titizlenmeyi gerektiren... Evet. Bir alan onun mutlaka insanın kendi yazdıklarına da katkısı oluyordur diye i̇şte, düşünüyorum, umuyorum. Sen de gayet iyi biliyorsun. Kamuran Şipal abimiz, e, evet. e, sen amca dersin ona, evet. çok yakın dost olduğu için. Aşağı yukarı 60 yıldır çeviri yapar. Kocaman böyle 600 sayfalık bir defteri vardır. Hala eş sözcükler oradan bir, aa bu ne <gülüyor> kadar güzel yakıştı buraya diye not alır. Evet. 86 yaşında. Evet, Ama müthiş. ne kadar güzelmiş. <gülüyor> evet, yani. evet, evet. Müthiş bir emek onunki. Hakikaten e, o biraz da kızıyor bana sevgili Kamran amca. Hı hı. Bu çeviriye girme diyor. Bu virüs gibidir kurtulamazsın diyor. <gülüyor> Bak benim evet, ne der, halimi der, görüyorsun der. diyor. Onu der, der. <gülüyor> der, onun der. evet der. Evet, e, sevgili dinleyicilerimiz Kamran Şipal de, e, son romanı Sırrımsın Sırdaşımsın yapı kredi yayınlarından çıkmıştı. Ondan Orhan Kemal roman ödülünü kazandı. Onu da bu arada belirtelim bu yıl. E, anmış oldu Kamran abi de bir selam göndermiş olduk. Şimdi bu sözcüklerden söz ederken Ayşeciğim şimdi yani bu konudaki düşünce hakikaten öğrenmek istiyorum bana acı veren bir şey mesela çocuk tiyatrosunu çalıştırıyorum ezan çocuklarının orada ilkokul öğrencisi bir çocuk ya dedim şu kitabı nerede alacaksınız diye sorunca ben dedim ki makdan ılsın orada mak değil dedi mek Lan oğlum dedim bak bu mektanısın maktanısın sana hiçbir faydası olmaz. Pekala yani söyle bakalım bahtiyar ne demektir? Hiç <gülüyor> duymadın diyor. Bak hastayım, yalnızım, senin yanında kalıp da bahtiyar ölmek isterim. Değil mi Rısa Hı -hı. Tefik Bölükbaşı? Ne demek bu? Çözemedi. Peki hüzün nedir? Onu da çözemedi. Dedim bak ya sen maktanısı seç ya bu tarafa evet. gel. Ama iyi bir ders oldu çünkü çok, öteki çocuklar da alkışladı hoşlarına evet. gitti bu da güzel bir şey. Hı hı. Şimdi bu sözcükler dünyasında yani Türkiye için söylüyorum hı hı. neler düşünürüz neler düşünürüz yani bu da vahim bir şey var mı? Var yani. evet yani bu tabii Türkçenin çok yozlaşması bu internet bilgisayar dili falan bunlar hı hı. hepsi ayrı bir fasıl ya da İngilizcenin çok e, hayatımıza girmiş olması gereksiz yerlerde girmiş olması bunları bir tarafa bırakacak olursak. Esas beni hüzünlendiren hı hı. eski kelimelerin Değil mi? Bravo. yok olması, Bravo. E, giderek daha az kullanılır olması. Tamam, Öztürkçeye ben de hiç karşı değilim. Aynen. Sonuna kadar kullanma çabasındayım ama bazı şeyler var ki... E, aynı, aynı anlamı da vermiyor gibi bir hı. duyguya kapılıyoruz bazen. E, bunları... ...yaşatmamız lazım yani... ...ben öyle düşünüyorum... ...şimdi hüzünün yerine ne koyarız... Evet. Hüzün içer, evet. ...hüzünün içerisinde evet. tamam üzüntü evet. vardır... Evet. ...umutsuzluk vardır... ...işte ne evet. bileyim... ...ama bunların hiçbirini değil... ...hepsi var ama... Evet. ...hiçbiri evet. bunlar değil... ...çok komik bir hikaye duymuşsundur Hı. mutlaka... ...bu Aşkı Memnu dizisi televizyonda... Hı. Hı. ...dizi yapıldı ya roman... ...ve evet. ee, Genç Kuşak çok izledi bunu... Mesela a, a, Memnu'nun yasak olduğunu bilmeden izlemişler. Evet, tabii, yani, tabii tabii kesinlikle. Çok sonra. <gülüyor> yani Aşkı Memnu evet. <gülüyor> her hafta onu izliyorlar, yorumlar yapıyorlar ama... Memnu'yu bilmiyorlar. Tabii onun marka gibi düşünüyor Aşkı evet, Memnu bunun evet, markası evet, bu. Evet bu acıklı gerçekten acıklı. Ee, ya bu da nasıl çözülür biraz tabii eğitim sistemiyle de ilgili. Kesinlikle. Öğretmenlerin de çabası gerekiyor. Zor işler. Zor yazık işler. oluyor ama. Evet yani. yazık oluyor. Yazık elden oluyor. çıktı. Bir evet. sürü sözcük elden çıktı. Evet. Şimdi hatırlarsın. Yani çok da eski bir zaman değil. Biz hatırladığımıza göre. Ee, Türk Dil Kurumu bir de şu anda çalışmayan en Hı -hı. baş kurumlardan biri. Hı -hı. Çalışmayan, Maalesef. hiçbir şey üretmeyen terim sözlükleri vardı. Hı -hı. Ne kadar evet. önemli bir şeydir evet. bu değil mi? Ve e, dil bilimciler Türkçeyi dünyada terim üretmede birinci dil. Hı -hı. Dillerden biri demiyorlar. Birinci dil diyorlar. Bunu dilin matematiğine bağlıyorlar. Evet. Güzel. Evet. Bak gösterim terimleri sözlüğü değil mi? Tiyatro terimleri Hı -hı. sözlüğü, televizyon terimleri Hı -hı. sözlüğü, ağaç, e, ayak topu terimleri sözlüğü, Hı -hı. ağaç işlemeler terimleri sözlüğü, metalüroji terimleri ne kadar güzel, ne kadar evet. geniş alanda, ne kadar sözcük üretilmiş, türetilmiş. Hiçbiri yok yirmi beş yıldan beri. Yirmi beş yıldan beri bunlar Evet. Yok. Ne zaman Türk dil, dilinde çalışanlar da desem haklısınız ya ben haklı olmak istemiyorum bir üretim görmek istiyorum. Evet. E bu yok, bu yok, bu yok. E, e, Türkçe sözlük hazırlıyorlar yeni nereden baksanız dört bin sayfa. E bir sürü yazı çıktı dergilerde üzerine şu Hı -hı. yanlış, bu yanlış, bu Hı -hı. yanlış, böyle bir şey olabilir mi? Çünkü terim sözlüklerin komisyonu ayrıydı hem de ne evet, önemli tabii, insanlar tabii, tabii. çalışmıştı burada, ne muazzam tabii. çeviri başkaydı, evet. e, ne oldu bunlara? Yazık oldu diyelim yani ama bir şeyler yapılması lazım gerçekten. Şimdi bir nevi şahsına münhasır Hı -hı. kadar hoş bir deyiş ya, var mı? Bunun Öyle yerine yani. ne diyebiliriz? Yani tamam kendine özgü deriz, kendine az, kendi... Ama o da denir yerine göre ya, bu Tamam ama havada bir şey kalıyor bu. biraz evet. yani biraz hafifleniyor evet. ama... Evet. İlk e, o Hı -hı. tamlama evet. yani... Bütün görkemiyle evet. anlamıyor. Ben bunu niye atayım? Evet, Yerine göre, göre Yerine başka göre. bir şey de kullanılabilir. Amcim. Ona benim hiçbir itirazım yok. Benim ama de. Metin öyle bir şey ister ki bunu kullanmak evet. zorundasındır. Yani Lan Öyle bir cümle oluyor ki evet. cümlenin sonuna sıradan söylüyorum. yani Olası hı hı. demek cümlenin bütün tümleşlerini değiştiriyor. Hı hı. Ama mümkün dediğim zaman gene değil. Evet. Bunu hesap tabii. edip ona tabii. göre kullanacağım tabii. ben. Tabii. İkisini hakikatte kullanıyorum ben, gerçeği de kullanıyorum. Tabii, tabii. Yerine göre işte. Yani. Onu koruyabilmemiz lazım. Evet. Şimdi hı. mesela gün Dilmen'in oyunları aklıma geldi. O, e, o da çok ilginç. Sadece zamanı uzaklaştırsın diye, daha uzak açıdan bakılsın hı hı. seyirci, okuyucu baksın diye. Mesela öz Türkçe kullanıyor. Hı. Ama o oraya yakışıyor. Tabii. Tabii. Yani e, e, midası yazmış, Hı -hı. bilmem kaç yıllarının şeyidir, öyküsüdür, e güzel. Ama o, o dili kullandığı zaman uzak açı sağlıyor, yakışıyor oraya. Bu evet, şey. Tabi. Yerine, şey yerine göre, yerine göre. Yerine <gülüyor> göre. Öyle. Bu haftaki konumuz sevgili dinleyiciler, e, Sayın Ayşe Sarı sayındı. Ayşeciğim katılımın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ilginize, sağ olun. Nur abi çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Aman eendim ne demek? E, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşçakalın Sanat ve sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü ayvaz.